Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden bir demet okuyup izah edeceğim. Birincisi Ebu Ümame el-Bahili hazretlerinden Hulani ve Taberani rivayet eylemiş. ilk hadis-i şerif okuyacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Ma tahte zıll Sema'i semâ min ilâhin yu'bedu min dûnillâh a-zvâma mindallâhi min heaven müttevâ. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ Bu hadisi şerif hevâ-i nefs, nefsin isteklerine uymak konusunda. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Ma tahte zıll sema, semanın gölgesi altında, Yoktur. Min ilahin yubedü min dunillah. Allah'tan gayri insanların yanlış olarak, günah olarak, şirk olarak kaptıkları efendim batıl mabutlar ilahlar içinde efendim azama min dallah, Allah indinde efendim en büyük, daha büyük olan yoktur. Min heaven mütteba mütteba'in kendisine tabi olunan hevadan daha büyük bir batıl kut ilah yoktur. 40 kelimelerin böyle tercümesiyle anlamı bu. Ben biraz açıklayayım daha iyi anlaşıyorsun diye. Dünyada demiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semanın gölgesi altında. Yani semanın gölgelediği şemanın kapladığı, şu insanların yaşadığı şu mekanda, efendim kendisine tabi olan şu efendim hava, havayi nefisten daha efendim Allah indinde büyük olan bir efendim put yoktur, yani günahı ondan daha büyük olanı yoktur, buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi. Biliyorsunuz heva kelimesi Arapçada iki gözlü he, val ve ye ile yazılır. Ama ye'nin, val'un üzerinde bir çekme işareti vardır. Heva diye okunur. Elif'i efendim maksure diyoruz buna. Bir de hava dediğimiz, hani teneffüs ettiğimiz, işte efendim soluduğumuz, onun yazılışı Arapçada başka o iki gözleriyle Vav'dan sonra Elif ve hemzeli yazıyor. Bu heva efendim, öteki hava diyelim biz. Efendim ikisi farklı. Hevayı nefs de nefsin efendim istekleri arzusu efendim, uçup gittiği, peşine takılıp gittiği şey demek. Heva, Yehvi aslında Arapçada böyle bir boşluğa doğru uçup gitmek manasına gelen bir fiil. Allah-u ki arzuları da böyle gönül boşluğunda uçuşup durduğu için böyle efendim uçurumlara doğru böyle bir şeyin efendim aşağılara dibi derin yerlere uçtuğu gibi efendim oradan alınmış olabilir. Kur'an-ı Kerim'de de vel necme heva yani yıldıza and olsun ki kaydığı zaman, düştüğü zaman, kayıp gittiği zaman diye. Orada da heva fiil olarak e, geçiyor. Burada tabi hevai nefs olarak isim bu. E, nefs kelimesi kullanılmıyor ama hemen müttebein deniliyor. Yani peşine takıp dönüp efendim, sürük denilip gidilen e, nefsani arzular demek. Bu nefsani arzular bir put gibidir. Bir tanrı, batıl ilah gibidir. İnsanlar yeryüzünde maalesef Peygamberler gelmesine rağmen ilk insan Hz. Adem Atamızın peygamber olmasına rağmen ondan sonra da hiçbir beldede, hiçbir şehirde kullar efendim şeysiz kalmadığı halde, Efendim peygambersiz bırakılmadığı halde, peygamber gönderildiği halde kendilerine efendim insanlar maalesef çok eski zamanlardan beri çeşitli, putlara tapınmışlar. Galiba şu tanrı, galiba bu tanrı diyerek efendim çeşitli putlara, insanoğlu maalesef tapılmış durmuş. Yanlış. Çünkü efendim taptıkları şeyler boş, batıl, asılsız, esassız, boş şeyler tapmamaları lazım aslında. Ama tapmışlar. E, tarih boyunca heykellerini görüyoruz. Efendim, Dinler tarihi kitaplarından okuyoruz. Şu tanrıları hem de bir tane değil. Çeşit çeşit tanrılar düşünmüşler. Efendim bilmem güneş tanrısı, ay tanrısı, bereket tanrısı, efendim ana tanrıça, efendim bilmem e, tanrıların efendim en büyüğü, küçüğü, efendim aşk tanrısı, şarap tanrısı, efendim bereket tanrısı vesaire saçma, sapan, efendim komik, acı, trajik yani üzülecek, ağlanacak cinsen şeyler. Çünkü insanları yeri göğü yaratan Allah-u Teala Aleyhisselam'ı, fakat rızıkları da veren, efendim besleyen, büyüten nimetleri de halk edip insanlara ulaştıran Allah-u Teala Aleyhisselam'ı, fakat insanlar Allah'ı bırakıp Allah'tan gayrı kendi elleriyle yaptıkları asılsız efendim boş batıl varlıklara efendim tapılmışlar. Bu tanrı, bu tanrı demişler. Efendim dağlara tapmışlar. Efendim bilmem efendim yıldızlara tapmışlar. Bunların hepsi tabi batıl yani asılsız boş. Aslı temeli asları olmayan düşünceler. Batıl tanrılar. Biliyoruz ki güneşe tapan bir insan niye güneşe tapıyor? Yani güneş biraz parlak gibi görünüyor dünyadan ama gökyüzünde güneşten kat kat daha büyük, kat kat daha ışıklı Efendim başka güneş gibi varlıkların olduğunu bilim tarihinden, Efendim e, gök biliminden, Efendim biliyoruz çok iyi bir şekilde biliyoruz diye yıldızlar var ki bizim güneşimizin Efendim kat kat büyüğü, güneş onların yanında zerre gibi kalacak kadar büyük varlıklar var. Onları uzaktan büyük olduğunu anlayamadıkları için güneşi büyük gördüklerinden güneş atamış. Ay'a tapmış efendim, kimileri. Şimdi tabi bu tapılan batıl şeyleri sıralayacak olursak efendim hayvanlar, taşlar, dağlar, efendim bilmem bir takım insanlar eskiden yaşamış bir takım atalarından efendim kendi zihinlerinde iz bırakmış olan büyük sandıkları kimseler derken efendim gökteki yıldızlar, ay güneş vesaire tamam bunlara tapıyor insanlar maalesef. İşte Hindistan'da bilmem ne kadar din varmış. Efendim Amerika'daki Dinler diye bir kitap vardı. Efendim benim kütüpharımde e, fakültedeyken bizim rahmetli e, dinler tarihi arkadaşımız odama geldiği zaman kitabı görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Aman. Hocam bu çok kıymetli kitap, ben alabilir miyim, istifade edebilir miyim filan dedi. Ya e Amerika'da da bir sürü inançlar var. Orada da dikkatimi çekmişti. Biz bu Amerikalılara, Avrupalılara tabi bilimsel davranıyor filan sanıp da e, efendim, saygı gösteriyoruz, güçlü zan gösteriyoruz. Fakat Amerika'da bir sürü dinlerden bahsetmiş, olduk olmadık efendim batıl mezheplerden, tarikatlardan Hristiyanın efendim sekt veya efendim şey dediğimiz efendim, kollarından dallarından bahsetmiş ama İslam'la ilgili hiçbir atıf, hiçbir bilgi, hiçbir söz yok. Yani hiç olmasa İslam bunların yanında bir kitaba sığ, sığmayacak kadar muazzam bir din oldunlar. Ayrı bir ciltte inceleyeceğiz falan dese de neyse de ne, veya birkaç sayfayı onda özetle İslam Müslümanların da inancı budur. Yeni göğü yaratan Allah'a ibadet ederler. Böyle putlara, ağaçlara, taşlara, aya, güneşe, yer Gök varlıklarına, yaratıklarına tapmazlar dese onu dememiş, sakınmış, çekinmiş, korkmuş, gizlemiş, saklamış neyse yapılıyor bunlar. Demek ki Amerika'da yaşayan insanların bir sürü e, efendim ayrı ayrı inançları var. Hindistan'da yaşayan insanların inançları var. Dünyanın muhtelif yerlerinde inançlar var. Eskimo'ların arasında beyaz ayı kutsal. Efendim Hintlilerin yanında öküz kutsal, efendim bilmem vesaire. Bunların çoğunu omuz sürüyoruz, ayıplıyoruz, garipsiyoruz, olmaz böyle şey diyoruz. Ama bir de bunların yanında insanların tapındığı başka şeyler de var. Bu başka şeylerin başında insanlar yani emrini tutuyor. El divan duruyor, karşısında bir sözünü iki etmiyor, tapınıyor. Niye tapınıyor? E, nefsine tapınıyor. Kendisinin nefsine tapınıyor. Nasıl tapınıyor? Yani ne demek istiyorsunuz derseniz, e, nefsi neyi isterse şunu yap diyor, yapıyor. Şunu yapma diyor, iyi bir şey olsa bile yapmıyor. E, nefsi de kötü şeyleri istiyor. Yan gelip yatmak istiyor bir kere, çalışmayı istemiyor. Halbuki toplumların ilerlemesi çalışmayla. Efendim çocuğun başarı kazanması çalışmayla, sınıfı geçmesi çalışmayla. Annenin, babanın, efendim ailenin reisinin, ilgililerinin, sorumlularının, efendim para kazanmaları için çalışmaları lazım. Herkesin çalışması lazım. Evdeki hanımın da ev hanımı olarak çalışması lazım. Akşama kadar çalışmazsa yemek pişirilecek, oda toplanacak, ya da çamaşırlar yıkanacak, ütülenecek, sebze köfte dikilecek vesaire. E, çalışma çok önemli bir faaliyet ve Hayatı ayakta tutan bir şey. E, nefis çalışmak istemiyor. Ne istiyor? Eğlence istiyor, yatmak istiyor, uyku istiyor, keyif istiyor, zevk istiyor. Efendim, nefis böyle şeyler istiyor. Demek ki nefis pek kanunlara manunlara aldırmıyor. E, anayasa, babayasa dinlemiyor. Efendim, demek ki kaydarmaya çalışıyor. Demek ki iyi bir varlık değil nefis. Sonra efendim, kendisi rahat etsin, başkaları yorulursa, üzülürse üzülsün. Efendim herkes bana hürmet etsin, herkes bana hizmet etsin diyor. Halbuki insanlar tarağın dişleri gibi Allah indinde. Eşit kimseler e, ancak mütteki olanları, günahlardan sakınanları, ince düşüncelileri, zarifleri, efendim edeplileri Allah indinde kıymetli. Ötekiler kıymetsiz rütbeye, bakama, omuz kalabalığına bakmıyor Cenab-ı Hak. Kalplerin temizliğine bakıyor. Bir oduncu Yunus Emre, Evliya Olu'ya da, Nice nice efendim, melikler, hükümdarlar, padişahlar, başkanlar, efendim, cehennemlik olabiliyor firavunlar. Şimdi insan bu kötülükleri emreden, kötülükleri emrettiği de Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i ile Yusuf Suresi'nde izah ediliyor. اِنَّا رَحْمَانِ رَمْ اِنَّا نَفْسَ اَنَّا نَفْسَ ma بِسُعُوا۪ي اِلَّا Nefis, kötülükleri emreden bir varlık yani terbiye edilmesi. Nefis, terbiye kabul eden bir varlık. İnsanoğlu terbiye kabul eden bir varlık, çocuk eğitilirse, iyi bir aile terbiyesi görürse, iyi bir okul mektep tahsili görürse, iyi hocaların elinde iyi bilgileri alırsa çok yüksek bir insan olur. Zaten çok yüksek insanları incelediğimiz zaman görüyoruz ki onu yetiştiren hocalar çok yüksek kıymetli insanlarmış. Tabii öyle hocaların, öyle talebeleri olur diyoruz. Tabii diyoruz. Yani e, bu işin böyle olduğunu, doğal olarak böyle olduğunu herkes kabul ediyor. Şimdi efendim nefis terbiye kabul ediyor ama terbiye edilmeden de insanlar hayatını bitirip ahirete efendim dünyaya gafil gelip ahirete gafil göçüp gidebiliyor. Hiç dünyayı anlamamış olarak hayatı anlamamış olarak hayattaki görevini anlamamış olarak Allah'ı tanıyamamış olarak Efendim kafir olarak, kafir olarak, Efendim zalim olarak, fasık olarak, günahkar olarak, suçlu olarak, borçlu olarak göçüp geliyor. İşte bu efendim nefs niye terbiye edilmiyor? Çünkü nefsin terbiye edilmesi gerektiğini bilen insanlar az. Eskiden bizim kendi örfümüz, töremiz, tarihimiz, medeniyetimizde, kendi dünyamızda nefsin böyle insanlara kötü şeyler emrettiğini içinden, kötü şeylerin geldiğini insanın, onun terbiye eğitilmesi gerektiğini, e, terbiye edilmesi, eğitilmesi gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Yunus Emreler, Mevlana'lar, Eşerefoğlu Rumiler, İbrahim Hakkı Hazretleri, Abdülahadir Nuri Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, İbrahim Hakkı, Erzurumlu Hazretleri, mübareklerin bütün kitaplarında, hep aman nefis terbiye edilmelidir, edilmezse fena olur diye. Kur'an-ı Kerim de zaten bildiriyor. Nefis terbiye edilmediği zaman insanı mahvettiği, perişan ettiği. Efendim bu iç terbiyesine önem vermişler. Çok zarif, çok kamil, çok arif, çok mübarek, çok sevimli. Asırlar boyu insanların başının tacı olmuş, gönlünün tahtına korulmuş, mübarek insanlar bu nefis terbiyesini görmüş insanlar. Ama 20. yüzyılda geliyoruz, çağdaş bir efendim, dünya, bu alet-i edevat vasıtalar efendim, ilerlemiş. İnsanlar denizlerde denizlerin altında, havalarda efendim, geziyorlar, uzaya gidiyorlar. Ama nefis terbiyesi yok. Nefis terbiyesini yapmıyor. Onun için bakıyorsunuz adam olmuş, şunu olmuş, bunu olmuş ama nefsi terbiye edilmediği için etrafı kasıp kavuruyor, kan kusturuyor, zulümler yapıyor... Efendim bencil diyorsunuz, sadist diyorsunuz, kabrisli diyorsunuz bunlar ne demek? Nefsi terbiye olmamış demek, nefsi kusurlu demek, nefsi hastalıklı hastalıkları tedavi edilmemiş demek. Birçok kimse bilmiyor. Şimdi ben bakıyorum, efendim, adam abdest alıyor, e, ayaklarına bakıyorum. takıya giydiği zaman camide vesairede de abdest almış camide namaz kalarken yanında görüyorsun. Tırnakları ben bakıyorum, ben cildiye bir tahsisi değilim deri hastalıkları bir daha asık değilim ama başa gelen hekim derler biliyorum ki o tırnakta hastalık var O onun hastalık olduğunun farkında değil. Ayağım çatladı diyor tırnağım işte böyle eğildi diyor halbuki mantar var hastalık var bilmiyor. İşte bu nefsin hastalıkları da bu çağda bu devirde maalesef bilinmiyor. Hatta nefis hastalandırılıyor. Yani amansız hastalıklara düşürülüyor. Nefis nefsani arzular körükleniyor Nefis kuvvetleniyor. küçük bir solucan gibi olan nefis kocaman bir ejderha oluyor. Çin masallarındaki yedi başlı ejderha gibi efendim kimsenin baş edemediği bir ejderha oluyor. Milletleri batırıyor, milletleri birbirine düşürüyor, harfler ettirtiyor, insanlar kestiriyor, milyonları mahvediyor. İşte son Balkan savaşlarını, efendim Kosova'yı, Bosna'yı düşünün, Balkanları düşünün. Yani bir takım insanların katris dediğimiz, sadizm dediğimiz duygularından, batıl isteklerinden, onların körüklenmesinden insanlık ne kadar zarar görüyor. İnsanlar topluca öldürülüyor, katliamlar, toplu mezarlar, efendim, facialar meydana geliyor işte. Bu neden efendim, nefis potuna tapıyor, nefsin arzusunun peşinde koşuyor insanlar ve nefsin hasta olduğunu bilemiyor ve nefsin hastalığının hastanesini bilemiyor terbiye edilmesi gerektiğini bilemiyor küçücük çocuk nefsi kapatılarak yetişiyor da şeker efendim bilmem helva tatlı, tuzlu, oyuncak oda dolusu oyuncak hala oyuncak ister her geçtiği yerde her gördüğü şeyi ister çocuk yani nefsinin isteğinin yani hevai nefsininin Yerine getirilmesine çocuk alıştırılıyor, büyüyor çünkü tatlı, sevimli filan diye İlk, ilkokul çağına geliyor, ortaokula geliyor, liseye geliyor. Artık orada annesine babasını dinlememeye başlıyor. Annesi işin farkına varıyor. o Çocuk söz dinlemiyor. Dinlemez çünkü sen onun hep nefsinin istediğini yaptın. Çocuğun nefsi kabardı, kuvvetlendi. Çocuk artık o nefsi yenebilecek durumda değil. Yani aklıyla, senin nasihatinle, doğruyu göstermenle doğruyu anlayıp da onu tutacak durumda değil. Efendim artık çocuk arası babasını dinlemiyor. Evde üzüntüler, sokakta üzüntüler, mektepte üzüntüler, efendim toplumda üzüntüler, efendim felaketler, facialar oluyor. E, hep bu hevai nefse tabi olunmasından efendim bu peşinde koşulan arzuların efendim bir put gibi bir ilah gibi sözünün e, dinlenilmesinden emrine sanki Allah'ın emrine itaat edilirmiş gibi itaat edilmesinden kaynaklanıyor. Bu hadis-i şerif ne demek istiyor bizlere biz müslümanlara bu nefis bir put gibidir bir batıl tanrı gibidir efendim bu e, Buna tapmak, bunun arzularını tutmak, arzularının peşinde koşturmak bu putat tapmak gibidir. Aman ha, buna kapılmayın. Aklınızı hakim kılın. Vicdanınızı terbiye edin. Efendim akıl gözüyle gerçekleri görün. Nefsiniz istemese bile, tembellense bile efendim siz aklınızın dediğini, vicdanınızın dediğini yapın demek istiyorum. Nefsin bir tehlikeli düşman olabileceğini terbiye edilmediği zaman e, çok kuvvetli bir düşman olacağını belirtiyor. Onun için Aziz ve Mütterim kardeşlerim e, çocuklarınızın terbiyesini kendi hayat tecrübenize dayanarak küçüklükten başlatın. Çocuğum, yavrucuğum ben seni çok seviyorum ama her şeyi alamayız. Almamız doğru olmaz. E, çok istiyorum baba ille isterim ağlarım. İki gözüm iki çeşme. Efendim, ağlarım, bangır bangır bağırırım Tepelerimi hoplarım satarım. Bak, Öyle yapmak doğru değil Yani bir şeyini yaptırmak için Böyle ağlamak, efendim bağırmak Ayıp, öyle yapma e, Paramız bu kadar Bunu verirsek sonra e, Şuraya paramız kalmaz Şu kadar para alıyor, bak baban sabah erkenden gidiyor çalışmaya, akşam deniyor e, Sen de tabi ona yardımcı ol Biraz sadret, bak her çocuk Senin, senin sahip olduğun oyuncaklara sahip değilse yediklerini yemeyen çocuklar da var. Bak Afrika'daki çocuklar nasıl aç kalmışlar zavallılar, nasıl sinekler gözlerine konuyor, nasıl e, ölecek gibi olmuşlar gördün mü? Hadi onlara da biraz şey ayıralım, onlara da yardım gönderelim yavrum falan diyerek nefsinin arzularını yenmesini küçükten yavaş yavaş öğreteceğiz. Ramazan'da öğreniyoruz nefsimizin arzularının karşısına çıkmayı, yememeyi, içmemeyi vesaireyi arzularını yapmamayı İslam bunu öğretiyor. Böylece nefsine hakim, arzularına hakim efendim bilgi insanlar yetiştiriyor İslam dini. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bunu unutmamak lazım. Nefsin düşman olduğunu, terbiye edilmediği zaman çok zararlı olabileceğini unutmamak lazım. Terbiyesine önem vermek lazım. Nefislerimizi nasıl terbiye ederiz? Nerede terbiye ederiz? Ne usullerle terbiye ederiz? Hastalıkları nasıl geçiririz? İlaçlar nerede satılır? Nasıl yapılır? Nasıl kullanılır? Bunları efendim alim hocalara, bilge hocalara efendim, sorup, ona göre onları uygulamak lazım. Bu konuda tarihte meşhur olmuş sanatların obareklerinin kitaplarını okumak lazım, onların tavsiyelerini dinlemek lazım ve ona göre efendim Allah'ın rızasını kazanmak lazım. Bir hadisleri bu ikinci hadisleri. Buyuruyor ki i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, sahabisi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah i̇bn Ömer, Hulvani ve İbn-i Asakir kitaplarına yazmışlar rahmetullahi aleyhima. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu rivayete göre, Ma tereke abdün illahi emren. La illa lillahi illa avvadahullahum. Hayrullahu minhu fî dînihi ve dünyahu. Efendim, burada da yine yukarıdaki konuyla ilgili bir hadis-i şerif oldu bu. Efendim, yan yana denk geldi aynı sayfada. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdün, Allah'ın bir kulu. Ma'teveke Abdün, Allah'ın bir kulu, terk etmez Lillahi Allah rızası için terk etmez. Emren bir şeyi, bir işi yapacağı bir efendim, davranışı efendim terk etmez. La yetrukuhu illa lillahi terk ediyorsa sırf Allah rızası için terk eder. Eğer öyle yapmışsa eğer Allah rızası için yapmak üzere olduğu bir şeyi sırf Allah rızası için yapmaktan vazgeçmişse ben bunu yaparsam Allah kızar, gazap eder yapmayayım da Allah sevsin deyip Allah rızası için bir işi bir, bir e, kötü şeyi yapmaktan vazgeçmişse bir kul illa Allahu ma huve min ma huve khayru lehu minhu. efendim ona Allah o terk ettiği işten daha hayırlısını mutlaka nasip eder fi dinihi ve dünyahu dini konusunda da dünyevi menfaatleri, dünyası, dünya hayatı konusunda da daha hayırlı olanı nasip eder. Şimdi biz hayatta çeşitli olaylarla karşılaşırız. Mesela karşımızdaki adam ters bir iş yaptı. Böyle yapmaması lazım. Çok yanlış. Ayıp. Hem kanunlara aykırı, hem aykırı, aykırı, hem terbiyeye aykırı. Ben buna ne yapayım şimdi? Ben de ona şöyle yapayım da iyice bir canı yansın anlasın filan diye düşünüyorum. Ee, sonra da diyorum ki kızdığım için yapmış olacağım. En iyisi ben onu Allah rızası için yapmayayım, sabredeyim diyorum vazgeçiyorum mesela. O adama bir kötü karşılık vermekten vazgeçiyorum. O adam sövüp sayıyor. Hemen benim zararıma bir şey yapıyor. Ben de Allah rızası için vazgeçiyorum. Fitne çıkmasın, kavga büyümesin Efendim onun seviyesine düşmüş olmayayım diye vazgeçiyorum. Ha. E, ama o öyle yapmasaydı orada o işi yapacaktım bir faydam olacaktı. Onun yüzünden işte yapmıyorum ben. Ne oluyor? Ben Allah rızası için Allah'ın beni sevmesini, gazap etmemesini düşünerek yapacağım bir işi yapmaktan vazgeçtiğim için Allah bana hem dinin bakımından hem dünya bakımından daha hayırlı olan bir başka kapı açar sevdiği için. Madem ki sen benim hatırım için bu işi yapmaktan vazgeçtin o halde ben de seni hem dünyan hem ahirete yararlı faydalı bir şeyle karşılaştırayım diye yardımcı olur. Başka daha güzelin nasip eder. Şair demiş ki efendim bir kapıyı ben derse bin kapı eyler güşağı attım. Ne demek? Allah bir kapıyı kapatırsa bir kuluna bin tane başka kapı açar. Cenab-ı Hak fettifül ebuattır. Kapılar açıcıdır, imkanlar yaratıcıdır, lütuflar edicidir, fırsatlar vericidir. Seçenekleri yıllar önüne, bin kapıyı açar, birini kapatırsa. Çünkü o kapıdan gitmeyi kul Allah hızası için durdurdu. Gidecekti ama vazgeçti, gitmedi. Allah-u Teala Hazretleri ona daha iyisini nasip eder. Bu e, nedir? Bizim ana kuralımız nedir? Yaptığımız her şeyi İyi bir Müslümanın ana kuralı nedir? Olgun bir insanın Allah rızası için yapmak iyi bir şeyi yaparsa Allah rızası için yapmak. Efendim, yapmayacaksa Allah rızası için yapmamak. Yapılmaması Allah'ın rızasına uygunsa yapmamak. Yapılması gerekiyorsa, zahmetli olsa da yapmak. Efendim Yapılmaması biraz insanın zorlanmasına sebep olacaksa bile o hayırlıysa onu yapmamak. Allah rızası için böyle biraz fedakarlık göstererek rızayı kazanacak tarafı tercih etmek. Böyle bir şey yaptı mı? İlahi ente maksudi ve rıdaki matlubi diyerek efendim Allah böyle yaparsan sever diyerek o zaman Cenab-ı Hak ona daha hayırlısını ihsan eder, daha güzel bir kapı açar. Hem dini bakımdan hem e, ahiretine yani dini bakımdan demek. Hem de dünyevi bakımdan yani dünyadaki maddi şeyi bakımından daha hayırlısı ve eder. Efendim mesela günahlı bir iş yerinde bir iş imkanı çıktı. Gel, sen bu yerde çalış, sana şu kadar para, dolgun maaş. Ya ama o senin söylediğin iş, yine yasak, günah. Canım işte 20. yüzyıl bilmem ne 20. yüzyıl ama yani günahlar e, topluma ve insana, aileye ve bedene ve ruha dünyaya ve ahirete zararlı. Yani Cenab-ı Hak insanlar mutlu olsun diye emirler vermiş. Efendim e, kötülükler olmasın diye yasaklar koymuş. Emri de güzel, yasağı da güzel. Yasağı isabetli, emri de isabetli, hikmetli. Efendim hepsi güzel. Şimdi onun için yok ben o şey kabul edemeyeceğim. Maraşlı dolgun ama teşekkür ederim. Ben onu yapamam. Ben o işe girersem, ibadetimi yapamayacağım. Bir günahla karşılaşacağım. Haram olan bir şeyleri yapmak zorunda kalacağım. Yok, ben o işi yapmam dedi. E, dolgun maaşı tepti. Yahu diyecek konusu, konusu komşusu, kaç aydır sen işsizdin, işte sana güzel bir iş çıktı. Şimdi sen bunu tepiyorsun. Tep, tepmek istemezdim ama günahlı dinimiz bakımından mahsurlu. Ondan ne yapalım, yapmadım. Heh. İşte bak fedakarlık yaptı Allah'ın rızası kazanmak için. Şimdi Cenab-ı Hak ona öyle bir güzel kapı açar ki ondan çok daha hayırlı olur. İlk başta bir fedakarlık yapıyor, zarara uğruyor gibi göründüğü halde sonra Cenab-ı Hak'ın açtığı o yolda o iş ona daha hayırlı olur. Hem dünyası bak ondan daha kerli olur hem de ahireti bakımda sevaplı olur. Hem dünyada yüzü güler hem ahirette yüzü güler. Güler. O halde ne yapmalıyız? Önümüze çıkan işleri Günlük hayatımızda karşılaştığımız olayları düşüneceğiz. Hep Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak şekilde davranacağız. Kulun rızası değil. Kulun alkışı, halkın beğenmesi, reklam, şöhret, şan, efendim, oy vesaire değil. Niçin, neyi düşüneceğiz? Allahu Teala Hazretlerinin rızasını düşüneceğiz. Rızasına uygun şey yapacağız, niyesi yapmayacağız. İşte bizim, efendim, İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi dediğimiz bu. Ya Rabbi benim amacım gayem sana ermektir. Benim her yaptığım iş senin rızanı kazanmak içindir. Ben senin rızanı istiyorum demiş oluyoruz bu sözümüzde. Bu hadis-i şerif de efendim Allah'ın rızasını kazanmak için gerekirse fedakarlık yapın, kötü şeyleri terk edin. Allah hayırlısını nasip eder, hayırlı kapı açar. Demiş oluyor bize. Evet, üçüncü bir hadisi şerifle sohbetimi e, tamamlayayım. Çünkü sözün de fazlası yorabilir konuşanı da, dinleyeni de. Hz. Ayşe-i Sıddık'a validemizden buyuruyor ki İmam Buhari ve Müslim'de ve Ahmet İbni Hanbel'de rahmetullahi aleyhim ecmain. Allah mübarek, şefaatlerdesin büyük zatlar varlar. Buyurmuş ki peygamber efendimiz Ma bado akwamin yetenize huna anişşeyi asna'uhu ve vallahi inni le alemuhum billahi ve esheduhum lehu khashyten diyor ki efendimiz konuşmasında ne oluyor bir takım insanlara ki Benim yaptığım bir şeyi yapmaktan efendim kaçınıyorlar, çekiniyorlar. Ay öyle şey olur mu filan diye yapmak istemiyorlar. Benim yap yaptığım bir şeyi yapmaktan efendim e kendilerini geri çekiyorlar. Yapmak doğru değil sanarak geri çekiyorlar. Benim yaptığım bir şeyden böyle kaçınıyorlar. Ne oluyor bunlara? Eğer onların çekince bir Doğru olmayan bir şey olsa ben yapmazdım. Yapıyorum madem o zaman ne tereddüt ediyorlar. Ve vallahi Allah'a yeminler o yemin olsun ki inni, muhakkak ki ben le alemuhum billahi Allah'ı onların en iyi bileniyim. Tabi peygamberimiz efendim Allah'ı bilenlerin en yüksek, en bilgilisi. Yani ümmetinden sonra bir fert mi iyi bilecek. Allah'ı Peygamberimiz zişanımız mı? Ben Allah'ın neyi sevdiğini, neye gazap ettiğini, ne yapılırsa kulluğun ne yapmasından hoşlandığını, ne yapmasından hoşlanmadığını en iyi bilirim. Çok daha iyi bilirim. Yani yapılmayacak bir şey olsaydı ben yapardım. Madem yapıyorum, niye onlar çekiniyorlar? Çekinmesinler. Malası Ve Ve eşedduğum lehu haşeten ve Allah'tan. Onların en çok korkanıyım. Haşyetullah, havfullah bakımından en şiddetli olanı benim, en çok ona dikkat edeni, Allah'tan en çok efendim, korkanıyım, yani ne sanıyorlar kendilerini, onlar da benim yaptığımdan çekiniyorlar, buyurdu diyor Hazreti Ayşe anamız, Peygamber Efendimizin böyle söylediğini naklediyor. Şimdi, bu sözlerin e, sebebi nedir? E, Ashab-ı kiramdan bazı kimseler e, iyi niyetlerle dindarlık olsun, Allah daha çok sevsin bizi diye doğal olan bir takım şeyleri yapmaktan kaçınmaya karar verdiler. Mesela bunlardan üç kişi dedi ki, bir tanesi, ben efendim hiç evlenmeyeceğim. Bütün ömrüm boyunca çünkü evlenirsem hanım olacak, çolu çocuk olacak efendim, onlara bakmak şeyi olacak, Allah'a ibadeti tam yapamam vesaire gibi düşüncelerle efendim evet, ben hiç evlenmeyeceğim, hatta kendimi efendim hadım edeceğim, efendim yani e, evlenemez duruma getireceğim, efendim iyi diş edeceğim, e, artık hep Allah'a ibadete meşgul olacağım. Bir tanesi böyle düşündü yani böyle olursa Allah daha çok sevecek sanarak. Bir tanesi şey dedi ki yani ben de böyle hep yiyoruz, içiyoruz böyle nefsimiz kabarıyor filan efendim. Ben de bundan sonra bütün ömrümde her gün oruç tutacağım. Yani oruç tutunca tabi Allah sevap veriyor biliyoruz. Oruç tutmak güzel. Farz oruç var Ramazan'da. Ramazan'ın dışında Efendimizin tavsiye ettiği sünnet oruçlar, daha oruçlar var. Sevaplı Ibadet. güzel bir ibadet tabii nefsin eğitilmesi bakımından iradenin kuvvetlenmesi bakımından hevayi nefse uymamayı insanın başarmasının idmanı olduğu için tabii oruç iyi ama her gün oruç tutacakmış öyle istiyor yani o çok yaparsa daha çok sevap olacak sanıyor sanmış buna karar vermiş bir tanesi de demiş ki yani geceleri yatıyoruz horur horur hor uyuyoruz e, asya yıkıldıktan sonra olmaz böyle efendim e, Peygamber Efendimiz bak sabahlara kadar ayakları şişince e, kadar hep ibadet etmiş vesaire. Ben bundan sonra geceleri hiç uyumayacağım. Hep ibadet edeceğim. Böyle diyenler olmuş. Şimdi tabi e, dinde efendim e, doğallık, tabi iyilik yani insanın hırkatına, fıtratına uygun emirler var. İslam dininde aşırılık yok. Ve doğal yaratılışına, insanın hırkatına aykırı emirler yok. İnsanın Cenab-ı Hak nasıl yaratmışsa onları yapması tabi insan temiz olarak doğuyor. Günahsız olarak doğuyor. Bazı dinler yani doğuştan günahlı sayıyor insan Öyle bir şey yok. İnsan masum olarak hiçbir şey bilmeden, suç işlemeden doğuyor. Zavallı bir aciz, bebeklik olarak doğuyor. Annesi babası büyütüyor. Şimdi insan masum olarak doğuyor. Ondan sonra e, Allah onu e, yemek içmek ihtiyacıyla yaratmış. annesi sütünü emmekten başlıyor. Ondan sonra da çeşitli gıdaları yemeği, içmeyi öğreniyor, büyüyor. Hatta yemek içmek için çalışmak, para kazanmak iyi Demek ki yemek içmek insanın günah olmayan tabii hakkı yani bunu tamamen kısıtlamak İslam'da yok. Zaman zaman kısıtlamak suretiyle nefsi terbiye etmek var ama tamamen kısıtlamak doğaya, insanın yaratılışına aykırı olduğundan İslam böyle bir şey kabul etmiyor. İbadette efendim doğru, tam e, yolda yürümek yani aşırılıktan, ifrattan, tefritten efendim uzak, tenkit edecek bir şeye efendim ee, yanlışlığa sapmadan doğru, ölçülü dengeli tabi yürümek İslam'da esas Efendimiz de onu öğretmiş ve öyle yapmış şimdi hiç yemek yemeyecek hep oruç tutacak olmazsın. bütün seneyi her gün oruç tutmak mekruh doğru değil yani bazı günler yemek yiyecek bazı günler ye yemeğe alışmışken yemeyecek de nefsi terbiye olacak yani hep oruç tutmak doğru değil Herim de ve cehennemi ve ve ve aşa neden yaratmış Cenab-ı Hak dünyayı dönmeyen bir gö gök cismi olarak yaratsaydı aydınlık tarafında yaşayan bizler hep gündüz olsaydı böyle de olabilirdi bilmiyoruz yani Cenab-ı Hak her şeye kadir niye böyle dünyayı dönen geceli gündüzü yaratmış? geceliğin insanın dinlenme durumu var. Ve gece uykusu gündüz başka zamanlarda uyumaya da benzemiyor. Yani bir insan gece çalışıyor da gündüz uyumak zorunda kalıyorsa onun uykusu da gece uykusu gibi olmuyor. Bunların hepsinin ince ince ilahi hesapları, hikmetleri var. Uyuyacak elbette. Uykusu geliyor bazen uyuyup kalıyor. Bazen oturduğu yerden uyuyup kalıyor insan. E uykuyu böyle bir düşman gibi görmek de doğru değil. Evet Tamamen uyku, uykuya esir olup da horun horul bütün gününü uykuyla geçirmek de doğru değil. Tabi uykuyu yemebilmeyi de öğrenmek için dinimiz yastadan sonra erken yatıp teheccüde kalkmayı tavsiye etmiş. Sabah namazı erken vakitte oraya gelmeyi tavsiye etmiş. Ama Peygamber Efendimiz buna mukabil bir de öğleden önce kaydule denilen bir öğle uykusunda tavsiye etmiş. O dengeliyor işte. Gecenin o erken kalkmasından vücudun ihtiyacı olan dinlenme yarım kalmıyor. Onunla dengeleniyor. Daha dinç oluyor insan. Uzun ömürlü oluyor. Sağlıklı oluyor. Eben başı dinç oluyor. Akşama yorgun. Böyle başı şişmiş olmuyor. Aa, ne, ne dedin anlayamadım. Kusura bakma yorgunum falan diyecek duruma düşmüyor. Şimdi böyle aşırı hareket edenlere karşı Efendimiz bu hadisi şerifi buyurmuş oluyor. Yani bir takım insanlara ne oluyor ki? Benim yapmakta olduğum şeylerden çekiniyorlar, yapmıyorlar. Ben onların yeminler olsun ki Allah'a yemin ederim ki Allah'ı en iyi bileneyim ve Allah'tan en çok korkanlarıyım. Elbette en doğru olanı, en sevaplı olanı ben yaparım. Benim yaptığım en sevaplıdır demek. Bu neyi gösteriyor? Bizim Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü insanın aklı, Böyle işte daha iyi yapacağım derken işi bozabilir. Yani ilacın bile bir miktarı vardır. Dozaj diyorsunuz siz. Ben demiyorum. Efendim miktarı vardır. Müessir maddesinin, tesirli maddesinin. Efendim ondan fazlasını koyduğun zaman ilaç kötü tesir eder. Zararlı olur. Üzerinde yazılıdır. Hapı fazla alırsan zararlı olur. E, i̇nsan sağlık kazansın diye yapılmış olan bazı ilaçları, bazıları, hepsini içiyor? 20 tane hapı içiyor. Neden? İşte okulda, mektepte yani affedersiniz, öğretmeni derse kaldırmış, o da bilememiş, zayıf not almış, üzülmüş eve gelince 20 tane hapı birden, uyku hapını birden alıyor. Haydi çocuk ölüyor veya ölmek duruma geliyor, hastaneye kaldırılıyor, midesi yıkanıyor filan. Hap yuttu, şifalı bir şey yuttu şifalı bir şeyi yuttu ama şifa getirecek miktardan fazlasını yuttu. 20 tane yutmak olmaz hocam der doktor. İşte onun gibi ibadetlerinde efendim ölçüsü vardır. İnsanın da gününün saatlerinde yapacağı çeşitli işler vardır. Hepsi, hepsini yapmak güzel. Yani bir babanın çocuk çocuğuna helal, rızık kazanmak için işe gitmesi ve kazanması o da bir Sevaplı bir şey. O da bir cihat. Yani cihat gibi sevap. Çünkü çocuk çocuğuna muhtaç kimseye muhtaç olmasın diye, efendim yiyecek yiyecek geçim şeyi kazanmak için çalışıyor. O da güzel bir şey. Kadının sabahdan kalkıp bazı işlere, efendim girişmesi, koşturması güzel bir şey. Efendim çalışmak lazım. Çalışmak lazım olunca dinlenmek de lazım. Ondan sonra arada efendim bilmem vücudun ihtiyacı olan gıdayı almak lazım. Efendim, uykuyu uyumak lazım. Efendim, ziyaretler lazım. Kur'an öğrenmek, ilim öğrenmek efendim için vakit ayırmak lazım. Yani çeşitli faaliyetler var. de yani bu sebeplerden dolayı ibadetlere de bir miktar ayrılacak ama öteki faaliyetlerde ihmal edilmeyecek. Biliyorsunuz, mekteplerde çocukların gördükleri çeşitli dersler var. Niye çeşitli dersler görüyorlar? Bir dersi görsünler bitsin. Hayır. Bu bilgilerin hepsi lazım da ondan. Hayatta da efendim hep ibadet etsin. Hayır. Zaten insan Allah'ı bilerek, Allah'ın rızasını düşünerek ne yaparsa ibadet olur. Çalışması ibadet olur, uykusu ibadet olur, yemesi ibadet olur, her şeyi ibadet olur. Ee, İslam hayatı Allah'ın rızasına göre geçirme yoludur. Yoksa bir kenara çekilme yolu değildir. Topluma küsüp sırtını dönmek değildir. Daha başlarına gidip mağaralara girmek değildir. Topluma hizmet etmektir. İnsanlara faydalı çalışmalar yapmaktır. Efendim hayır üretmektir. Efendim kazanmaktır. kazandığını yemektir, yedirmektir. Gönül almaktır. Efendim dua kazanmaktır. Çok şeyleri var. İslam'ın bu tarafını biz anlatıyoruz. Büyüklerimizi anlatıyor, Yunus Emre anlatmış, Mevlana anlatmış. Yani dinimizi iyi bilen ermiş kişiler, dini iyice hazmetmiş olan, dinde derinleşmiş olan fakih ve alimler bunları güzelce anlatmış. Ama bazı insanlar bilmeyip yanlışlıklara, aşırılıklara gidebiliyor. İşte alimin kıymeti burada ortaya çıkıyor. Alim yanlış bir şeyi, başkalarının doğru sandığı bir şeyi bilir. Onların karşısına çıkan hayır, siz yanlış yapıyorsunuz, öyle yapmayın der. Bir yanlışlığı, bir bidatı engeller, doğru yolu gösterir. Ama e, böyle insanı kendi haline bırakırsan, ben Allah'ın rızasını kazanacağım derken, işi gücü bırakır, efendim, e, ibadet ediyorum, sevap kazanıyorum, sanar, sanır, ihmallerinden dolayı hatta vebal yüklenir, yanlışlıklara düşebilir. İşte bu dinimizin ne kadar güzel olduğunu gösteren efendim, peygamber efendimizin insanlara ne kadar tabi bir tarzda, aşırılıktan uzak bir tarzda, şöyle düşünceli, hikmetli, güzel bir tarzda yaşamasını tavsiye ettiğini gösteriyor. Tabi bu sözlerin altında ne var? Bak ben peygamber olduğum halde evleniyorum, çoluk çocuğum var. Siz de evlenmekten efendim, kaçınmayın. Bazıları çünkü ben evlenmeyeceğim. Efendim demişler. Kaçırmayın. İşte görüyorsunuz ben günün bazı saatlerinde uyuyorum. Siz de uyuyun. İşte görüyorsunuz ben efendim bazı günler oruç tutuyorum. Bazı günler tutmuyorum. Siz de böyle yapın demek. Yani aşırılığa kaçmayın. Peki aşırılığa kaçmayacağım da en ölçülü, en güzel yani optimum diyorlar. Yani maksimum var, minimum var, optimum var. Yani en yüksek miktarda mı yapalım, en az miktarda mı yapalım yoksa en uygun miktar e, şekilde mi yapalım en uygun şekilde yapmak uygun çünkü bazen bir şeyin çoğu da zararlı olur azı da zararlı olur muhtelif taraflarını çeşitli yönleri için düşünüp en uygun seçeneği seçmek optimum çözüm yani en uygun çözüm mü bulmamız lazım en uygun çözüm nedir İslami yaşamda Allah'ın en sevdiği en uygun yaşam tarzı nedir Peygamber Efendimizin Sünnetinin çizdiği hayat tarzıdır. Onun için Efendimizin Sünnetini öğrenelim, yolundan gidelim. Hem Peygamber Efendimizin Efendim rızasını kazanmış oluruz, duasını almış oluruz Efendim. Hem de Allah Teala Hazretlerinin rızasını bu yoldan kazanacağımız için elde etmiş oluruz. Sonumuz, dünyamız, ahiretimiz güçlü işte görüyorsunuz. Sadece ahiret değil. Dünyamız ve ahiretimiz mamur olur, hayırlı olur. Tarih boyunca bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, mürşitlerimiz efendim, böyle davrandıkları için hem dünyaları iyi olmuş, hem ahiretleri. Hem Allah dünyada izzet vermiş, devlet vermiş, şevket vermiş, nimet vermiş, Efendim mevki, makam vermiş, toprak vermiş, arazi vermiş, ülkeler fethedilmiş, hem de Efendim sevap kazanmışlar, cennete de gitmişler. Hem dünya, hem ahiret ve hasene iyliklere ermişler efendim iki ciham saadetini efendim elde etmişler. E biz şimdi Allah'ın emirlerini tutmayınca hayatı yaşama becetesinde uygulamamış oluyoruz. çeşitli hastalıklara düşmüş oluyoruz. Toplum olarak, kişi olarak, efendim hükümet olarak, efendim dünyanın ahadisi olarak çeşitli zulümler, haksızlıklar, kötülükler oluyor. Yani insanların en uygun yaşama Reçetesi İslam'dır. Herkesin, İslam'ın bu güzel ahlakını öğrenip ona göre yaşaması lazım. Hele hele Müslümanların İslam'ın güzelliğini en iyi bilip de efendim, iyi Müslüman olmaları gerekiyor. Bir de hepinizden rica ediyorum, İslam'ın güzelliğini herkese anlatın da herkes bu güzellikleri öğrensin. Herkesin yaşamı güzel olsun. Herkesin dünya ve ahireti mutlu olsun. Lütfen İslam'ı tanıtmaya, anlatmaya, öğretmeye Var gücünüzle çalışın. Çoluk çocuğunuzdan, akrabanızdan, çevrenizden başlayın. Bütün dünyaya İslamı anlatalım. Cümle Cihan halkı Allah'ın sevgili kulları olsun efendim. Hepsi mutlu olsunlar. Cennete girsinler, ebedi saadete nail olsunlar. Selamünaleyküm, rahmetullah ve bereketle.